Radyo'da Dünya Mirası Adalar programını dinlemektesiniz. Ben Derya Tolgay. Merhaba ben Asu Aksoy. Teknik Masada Selahattin Çolak ve burada konuğumuz var. Birazdan e, takdim edeceğiz ama hepimiz size merhaba diyoruz. E, uz e, şehircilik uzmanı bir arkadaşımız burada. Toplumun bütün gruplarının kullanabileceği sağlıklı ve güvenli bir çevre yaratmayı amaçlayan Mekanda Adalet Derneği'nin kurucularından ve direktörü sevgili Yaşar Adanalı. Hoş evet. geldin Yaşar. Hoş, <gülüyor> Hoş geldin. <gülüyor> Şimdi bir destekçimize hemen söyleyelim. Burak, Neylan, Sabas. Pardon. Burak ve Neylan Sabas. İki Ona kişi. teşekkür ediyoruz. <gülüyor> Destekçilerimiz şahane sağ olsunlar. Ee, şimdi sizin lisans diplomanız sosyoloji ve siyasal bilimler üzerine Sabancı Üniversitesi'nden, e, yüksek lisans diplomasını toplumsal kalkınma pratiği üzerine Londra Kolej Üniversitesi'nde yapıyorsunuz. Doktora test çalışmasına Berlin Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde devam ediyorsunuz. Sonra da Darmstadt Teknik Üniversitesi'nde 2010 yılından beri katılımcı planlama ve konuk üzerine Dersler veriyorsun. E, Mekanda Adalet Derneği'nin İstanbul e, yollarında kentsel politik ekoloji yaz okulunun eş koordinatörü ve Düzce Umut Evleri'de gönüllüsün. Evet. Doğrudur. Yaşar bayağı. Yani kaç yılında kuruldu bu Mekanda Adalet Derneği? Yani dernek bu sene e, Haziran ayında üçüncü yılını kutladık ama hani bizim için çok yoğun ve üretiken geçen bir üç yıldır. Aslında evet. bu kavram biraz tabii e, mekanda adalet, e, böyle hemen anlaşılması kolay evet. olmayan bir kavram. Ama siz e, inanılmaz güzel yayınlar yapıyorsunuz e, ve yayınların başlığına bakıldığında belki onları sayarsan aslında onlar kendisini izah ediyor. Evet. Bu mekanda adalet aslında ne demek? Evet, biraz da o amaçla yayınları, kavramın derinlik katmak ve burada bir... ...çalışma alanı açmak için... E, ...başladık, mekanda adalet ve sakatlık... ...sayısıyla başlamıştı, mekanda adalet... ...ve çocuk, mekanda adalet... ...ve yaşlılık, mekanda adalet... E, ...ve mültecilik gibi... ...devam ediyor, Hı. mekanda adalet ve gıda... E, ...kentsel dönüşü... E, ...ve politik ekoloji... Kend Hı. ...İstanbul yollarında kentsel politik ekoloji... ...yaz okulunda bir özel sayısını... E, ...yaptık, hatta yaz okulu... ...kapsamında da, şimdi yaz okulu... ...yolda, İstanbul yollarında... Yani sınıfın dışında İstanbul'un sıcak noktalarında diyelim yani hem sorunların hem de imkanların olduğu umutların yaşardığı sıcak noktalarında geçen bir yaz okulu duraklarımızdan biri de yani bu yaptığımız gezilerden biri de adalara oldu yani bunda birkaç sene hatta üst üste bu vesileyle onu da hatırlatmak lazım adaları da tabii ki bir tema ekseninde evet. ele aldık. Ee, ...alıyoruz... <gülüyor> ...adalar Aralar bir de üstüne. yürümekle alakalı bir şey... ...bu peki evet. yürümek... E, ...mekanın algılanması için... ...önemli mi? Evet, yani bizim temel çalışma... E, ...yöntemlerimizden biri aslında yürümek... ...biraz yürümenin... Yani ...pratik etmenin ötesinde bilgisini... ...ve yürüme... E, ...daha fazla e, yürüyerek bilgi üretmeyi... E, ...teşvik ediyoruz... E, ...yürümek bir kere... E, ...mekanı daha iyi anlamaya... ...her şeyden önce imkan sağlıyor bir anda hızımız değişiyor. İşte hani bir arabanın içinden geçip giderken baktığımız yerleri yürüdüğümüzde ki bunu işte en son kuzey ormanlarını hmm. üzerinden geçen yeni otoyol ve işte 3. havalimanı bağlantı yolu buraları arabayla geçerkenki deneyiminiz yürümek, yürürkenki deneyimden çok farklı. Oraları da yürüyoruz. Aynı şekilde adalar da yürünüyor ama zaten adalar e, hani Birçok markayı işte ne yavaş şehir işte yürünebilir şehir hani o girmeden konuşuyorduk. Hani çok fazlasıyla kentlerin kendilerini markaladığı tüm o değerleri belki o markaya sahiplenmeden e, gerçekleşen bir yer olduğu için. Evet yürünebilir bir yer yavaş sakin bir kent. E, Aslında e, adaları yetkendir. özel kılan belki de en önemli şey ölçeğimizi yani insan ölçeğini bizim... Ee, kendi içimizde yani kendimize ait olan bu ölçek şeyini, e, yaşanan ölçek duygusunu birebir e, yaşayabileceğimiz, hissedebileceğimiz, deneyimli, deneyimleyeceğimiz bir yer. Ama şehrin diğer yerlerinde e, unuttuğumuz ya da işte üzerinden buldozerle geçirmiş bir ölçek. Yani adalarda o eski ölçeği aslında biz tekrar onunla karşılaşıyoruz. Bunu Herhalde sen de kabul evet, edersin değil yani mi? Bunun çok... da ne kadar önemli olduğunu. Yani orada... Hani ...gitmek isteyenin... ...yaşayanı zaten geçtim... Hani ...gitmek isteyen niye gitmek istiyor? Yani işte tam da bu... ...kendi o insani... ölçeği orada bulabildiği için... E, hani ...içinden o yürüme... E, ...deneyiminin... ...ona mekanla kurduğu başka imkanlar... ...olduğu için... E, ...ve... E, ...yani tam da bu sebepten de... ...aslında... O insani ölçeğin hızlı bir şekilde e, yıpranması riskiyle karşılaşıyor. Yani evet. daha fazla insan o ölçeği deneyimlemek için gittiğinde aslında kümülatif olarak ölçek bir anda büyümeye başlıyor. Evet, bu ya. aslında şey değil mi? Bu müştereklerin paradoksu denen şey bu değil mi? Evet, yani kısmen aslında oradan e, da düşünülebilir. E, sonuçta orada var olmak, orayı tüketmek. Ya kamusal bir alan düşün. Burası bir müşterek alan. Tam da işte bu ölçeği hissedebileceğimiz çok güzel yeşil, hala bu özelliklere kalabilmiş bir yer. Herkes de bunu deneyimlemek istiyor. Yani evet. Yani dolayısıyla çelişkilerin mekanı. Evet. Yani biraz o notları alıyordum. Yani şimdi bu adalara dair yani adaların kent hakkı diyelim. Adaların kent haklarının hiçbiri çelişkilerden bağımsız değil. Daha erişilebilir olsun diyoruz haklı olarak. Hatırlarsanız bu 2013 zamanı olması lazım. Bu en büyük adalardaki toplumsal hareketlerden biri. Sağlık hakkına erişim işte o. Ee, evet bir kaza olmuştu. Kaz ve onun üzerinde işte ambulans teknelerinin olmaması ya da Hı -hı. E, yeterince çalışmıyor olmasından dolayı insanlar tabii ki haklı eylemlerini yaptı. Bunun gibi aslında adalara erişim temel sıkıntılardan biri ise özellikle yaşayanlar için. Ama o erişim ilerlemesi de adalar üzerindeki baskıyı arttıran temel tehditlerden biri haline. ...çok kolay bir şekilde Sıhada gelebiliyor. Bir örnek e, sorup danışmak istiyorum size. E, bu e, günübirlikçilerin fazla e, e, artık zarar verecek e, hale geldiği ama onlar e, yürünebilir adalar için geliyor dedik. Fakat bir taraftan da onların bir tüketim ihtiyacı var. Orada geldiklerinde yiyecekleri içecekleri veya ihtiyaçlarını. Bunu da karşılayacak bir adalı esnaf var. Fakat bu esnaf yürümenin ötesinde inanılmaz hızlanmış durumda. Her şeyi son sürat yapıyor. E, kamyonetleriyle şeysiyle, aküle araçlarıyla. Çünkü devamlı bir e, lojistik oradan o yani taşıyor. Şey yani o kadar bir tamam, kaotik, kaotik hale gelmiş durumda ki çarşının içinde her an mesela ezilme tehlikesi filan yaşıyorsunuz. Bu o yavaştığın yanı da bir de karşısında muazzam bir hız da var. Yani işte çelişkilerden en en aslında birliğini de bu. E şimdi bu da aslında adanın hepimizin kabul ettiği yani henüz belki statü olarak kabul olmamış olabilir ama o evrensel değeri. Yani adanın evrensel değeri kabul olduğu için zaten böyle bir magnet gibi, mıknatıs gibi bir çekim. ...şeyi ahalinde... E, ...mekanı haline gelmiş durumda... ...yani bu... E, ...bu da kendi ekonomisini... ...kendi dinamini, kendi... ...temposunu yaratıyor... ...yani böyle bir... hani ...sizin aslında e, belki de... E, ...önünüzdeki büyük... E, Açmaz. ...kaçmazlardan... ...açmazlardan biri de bu... ...yani bir tarafta... hani ...evrensel değeri olan bir yerin... ...sahibi kimdir sorusu var... Yani ...hepimizsek eğer. Ese evet. o da... ...biraz önce bahsettiğin o... ...hani müştereklerin çok orada takılmayalım... ...müştereklerin evet. trajedisine ama böyle bir durum... ...ortaya getirmiş oluyor. Evet. evet sadece evet. esnaf dili orada. E, çünkü esnaf da aslında orayı ziyaret edene... ...hizmet sağlıyor. Orayı ziyaret eden de... ...burada benim de hakkım var diyor. E, ama... O, ...o geldiği için oradaki eski yaşayan... E, ...bana ne olacak diyor. E, sonra göçmüş olan... E, ...ben buraya başka bir şey için geldim diyor. E, dolayısıyla aslında bir adalı yok ortada. E, bir... Evet. Ya da adayı bir şekilde ziyaret eden de yok. Ada Çünkü bu kadar ufak yok. bir mikro e, ölçekte bu kadar fitrojen, makro beklentileri, e, ilişkileri, çıkarları barındıran e, bir laboratuvar haline gelmiş oluyor. Senin de tam de, şeyin e, uzmanlaştığın alan diyelim. E, tam da bu tür çelişkili yani çok farklı beklentilerin olduğu için. ...yerlerde aslında... ...bir çeşit nasıl diyelim... şey ...düğümü çözecek... ...ve yeni bir vizyon açacak... ...ve adaletli... ...herkes için adil olabilecek... ...müzakereye dayalı, katılıma dayalı... ...süreçleri yönetmek... ...değil mi? Evet, işte, yani bunun da en ilk adımı aslında... ...mevcut zeminin çok farkında olmakla alakalı... ...yani mevcut aktörlerin, mevcut... ...çelişkilerin, yani bunlar... ...yokmuş gibi... Ee, hareket etmenin yani hani doğruluğunu geçtim. Yani hani bir şekilde o süreci ilerletme imkanını aslında ortadan kaldırıyor. Dolayısıyla e, bunlar var ve bu zemin üzerinde hareket edelim dediğimizde işler zorlaşıyor zaten. Yani birçok çoklu ortamlarda açık süreçleri zaten içine dahil olmak istemiyoruz. Hele ki böyle bir politik kentsel zeminde. Yani Ama her şeyin... adalarda aslında takip ediyorsan e, istemiyoruz değil. Aslında e, böyle odaklı konularda mesela faytonlara ne olacak? atların hakları nasıl korunacak? E, konusunda ki burada da işte çok çelişkili ya da çok birbirine ters diyelim e, pozisyonlar var. Ama aslında adalılar bu Konuda e, bir şey e, nasıl diyeyim bir yol alınması ve bir adil bir hem hayvan haklarının savunan hem atların aslında at insanlarla birlikte o, olabilmesinin yollarını araştıran e, yani bütün argümanları bir anlamda dinlemeye ve konuşturmaya çaba gösteriyorlar. Yani adalarda böyle bir özellik de var. Yani ben daha genel adalar dışından Hı -hı. bunu diyor yani bizim Hı -hı. istemiyoruz dediğim yani burada bir kent politikası. Daha yukarıdan bırakılan bir politika. Yani bu e, yani adanın ya da herhangi bir yerin ne Atatürk ne olacağına dair karar böyle bahsettiğimiz çoklu ihtiyaçları ve talepleri ve sözleri e, içeren bir zeminde gerçekleşmiyor. Hele ki şu an hiç yani sonuçta demokrasi krizi içindeyken bu bahsettiğimiz süreçleri örmek çok daha zor. O yüzden yani bu bunun farkında olmak... Ee, ve bu çelişkilerin farkında olmak verdiğimiz neyse mücadele bunun önünü açacak bir farkındalık oluyor. Ama hani bu e, şeyi yani çok farklı gündemin ve bu gündem arkasında farklı beklenti ve çıkarların ve işte pozisyonların olduğunu bilip e, ilerlemeyin yolunu aslında. Peki şeye nasıl bakıyorsun yani şimdi farklı çıkarları bir araya getirmek için aslında bir müşterek hepimizin üzerinde paylaştığı bir e, vizyon, hedef e, de anlaşmamız gerekiyor. Yani Hı -hı. Bu hedefi bu ortak vizyonda genellikle bugün mesela iklim krizi aslında yani e, e, yaşadığımız evrene dünyaya sahip çıkmak ve sürdürülebilir kılmak üzerine şimdi belki de böyle bir müşterek bir mesele ortaya çıkıyor ve herkes bunu dillendirmeye başlıyor. E, aynı şekilde şimdi adalarda da bahsettik üstün evrensel değeri adaların aslında bir insan ölçeğinin canlısı canlısıyla... ...birlikte yaşamaya ilişkin bir ölçeğin... ...korunması gerektiği... ...mesela bu da bir vizyon Hı -hı. cümlesi... ...hepimizin üzerinde... ...buluşabileceği bir cümle... Hı -hı. ...şimdi buna... ...ama sıkıntı buna ulaşmakta... ...daha doğrusu... ...bütün tarafları buraya çekmekte... Hı -hı. ...senin yani, deneyimin bu konuda... ...ya yani burada tabi... ...şimdi o vizyon cümlesinin ne kadar ikna edici olduğunda... ...biz üçümüz... ...yani burada hepimiz hemfikir olalım... <gülüyor> Ama çok yani aynen iklim krizinin hele ki Türkiye'de bu seneye kadar yani krizin gerçekliği ve büyüklüğüyle kıyasladığımızda toplumsal zeminin inşa edememesi e, e, durum buydu. Yani, hani ne oldu da artık bugün daha fazla sahip çıkılan bir toplumsal mesele haline geldi? Yani o iklim krizinin ne kadar sahici olduğuyla ya da adanın evrensel değerinin ne kadar gerçekçi olduğu bunun... ...aynı şekilde sahip çıkılacağı... ...anlamına gelmiyor. Yani nasıl mesele... ...işte bu... E, ...ve tamam... ...ada'nın evrensel değerinin... ...çok sahici olduğuna hepimiz ikna olsak da... ...şu çelişkiyi de bertaraf etmiyoruz. Yani... E, ...ada'nın bir turizm... ...daha da iştahlı bir turizm merkezi... ...haline gelmesini... ...evrensel değerinin tasdiki... ...belki de sebep olabilecek. Yani o çelişki hala önümüzde durmuş oluyor... Ee, o yüzden hani e, biraz burada eğer ki mesele buysa işte burada insan dışı canlılar da var. E, onların e, adaletini de savunmamız lazım. E, güzel. O zaman ona yönelik gündemi üretebiliyor muyuz? Yaratabiliyor muyuz? E, burada e, insan dediğimiz çok çeşitli. Adanın eski yani bir onarıcı adalet perspektifiyle baktığımızda eski sahipleri, eski yaşayanları eski kültürü var. E, bu yok oluyor. E, buna sahip Değil. ne kadar çıkıyoruz? E, adanın Yakın tarihli de gelişmiş bir e, şeyi var. E, bununla ne kadar ilişkilenebiliyoruz? E adaya bugün gidenlerimiz var ve birçoğumuz tüketerek, tüketmek için gidiyoruz. E, e, bununla ne kadar yüzleşebiliyoruz? Ve bununla mücadele vermeye ne kadar hazırız? E, gibi böyle e, önümüzde tek bir insan, tek bir e, canlı ya da tek bir insan dışı canlı olmayan bir zeminle. E, burada da şöyle bir gerçeklik yok. Yani herkesi biz uzlaştıracağız. Yani biraz bu meslular... E, yani çoklu açık süreçler dediğimizde evet ortak payda da buluşacağız değil yani hani burada hani e, bu bir mücadele aynı zamanda. Yani, yani Şantan Mufun dedi yani bu aslında bir radikal demokrasi dedi hani uzlaşmak değil aslında evet. hep bu çelişkilerle birlikte yaşamak ve belki yönetmek adil bir sonuç çıkartmaya yönelik ama hep bir başka çelişkiye belki geçmek. Biz mi? adanın e, turizme dayalı rant ekonomisiyle uzlaşacağız dediğimizde hmm. o çok ya bu, yani kolay gelsin hani ne kadar uzlaşabileceksiniz tüm bu bahsettiğimiz ada üzerindeki baskıları böyle bir uzlaşı ekseninde ne kadar e, kontrol altında tutabileceğiz gibi çok sahici bir soru önümüzde o zaman evet. çıkmış oluyor. Yani benim gördüğüm buradaki temel çelişkilerden biri tam da bu işte daha rantın merkeze alındığı daha böyle... Turizmin ve hizmetin, hizmet, geçici hizmet sektörü üzerinden bir ada ekonomisi karşısında adanın yereldiğini güçlendirecek üretim ve yeniden üretim imkanlarının e, çoğaldığı, öne çıktığı, e, kamu eliyle desteklendiği çok temel iki vizyon var ve bu iki vizyonu uzlaştırmak, üretim yaparak, yeniden üreterek orada bir ekonomik değer üretmek başka bir şey ama hani bütün burada varlık sebebini bir ...büyük bir rant pastasının... ...adil olmayan paylaşımı üzerinden... ...yani aslında İstanbul'un belki geri kalanındaki... E, ...sıkıntıların... ...o mikro ölçekte... ...çok daha yoğunlaştırmış şekilde yaşaması üzerinden... ...bir kazan kazan durumunun... ...olmayacağı çok açık... ...ama burada da bu, bu açık durumu... ...mevcut durumda... ...buradaki rant, büyüyen rant pastasından da... ...faydalanan aktörleri yok sayarak... E, ...yönetmek de... ...mümkün değil... Dolayısıyla yani bunda bu zemin üzerinde ilerleme çabasını göstermek gerekiyor. Ee, burada işte evrensel değeri öne çıkartacak e, dünya miras e, kalkanı e, işe yarayabildiği noktada yarayacak. Yarayamadığı yerde en azından bunun farkında olmuş olacağız. E nedir? Yani peki bu işte daha önce konuşuyorduk turizm baskısını arttırmayacak mı? ...hayır arttırmayacak çünkü şu şekilde... ...diyebiliyor olmamız lazım... Ee, ...öbür tarafta işte esnaf... ...eğer buradaki ana paydaşlardan biri ise ve... E, ...ada'ya daha çok sahip çıkacak bir... ...yaklaşımın doğru olduğuna inanıyorsak... ...o zaman o yönde nasıl adımlar... ...atacağımızı iyi kurgulamak gerekiyor... Ee... Adanın esnafı derken... ...esasında... <gülüyor> e, ...esnafın çeşitliliğinde sıkıntı var... ...yani esnaf dediğimiz... ...yemek e, lokanta var... Faytonculuk var bir de inşaat e, hmm. isteğiyle olan üç grup var yani bunun dışında dediğiniz gibi sizin üretim yapan ki eski ada mesela e, şehre baktığınız zaman her tarafı toprak olan ve geçmişte on bir tane sadece büyük adada bostanı olan bir yerden bahsediyoruz şu anda bir tane bostan var bildiğimiz bunlardan da çok zenginliği olan bir erken işte balcılık var vesaire buraya böyle sıkışmış ee, ve rantı oraya sıkıştırmış olduğu için de sıkıntı var. Ee, mesela en fazla e, sit bölgesi olmasına rağmen kaçak yapı olan e, yani kaçak binaları hep bir üst kat çıkılmış e, ada binaları bu şekilde şu anda çok fazla. Ve işte gelen imar affıyla beraber ve şu andaki depremle beraber ters köşe olmuş durumda bütün adadaki her şey. Hı hı. Yani sizin dediğiniz gibi o e, esas yukarıdaki politika burada muazzam etkiliyor her şeyi. Yani burada bu e, yani şeyle o büyük politikanın bir kere ada üzerinde bir yani Yasso adayı bir aynı olarak aldığımızda çok daha belki de bu bahsettiklerimizi talih kılacak bir tehdidi var. Yani bir bunun herhalde farkında olmak gerekiyor. Diğer bahsettiğimiz daha daha böyle mikro tehditler ama akümülü olduğunda bir araya geldiğinde çok büyük hissedilen bu tehditleri de... E, yani ona karşı bir pozisyon almak gerekiyor. Ama bir benim başka sizin saymadığınız gördüğüm o bir mesele de yani İstanbul'un merkezinde, merkezi yerlerinde gördüğümüz hızla aynı mekanların adada açılması. Hmm. Yani o işte literatürde soylaştırma dediğimiz sürecin de adada yaşanıyor olması. E, bu da başka bir tehdit. Çünkü e, gene o rant pastasıyla alakalı. Ama açılan yeni mekanların işte adanın e ayrılmaz parçası kültürü, işte belki orada e, hayatını geçirmiş. Oranın yaşlı nüfusunun ya da işte başka türlü nüfusunu hiçbir şekilde ifade bir şey ifade etmeyen mekanların da e, bu e, riskler listesine eklenmesi e, gerekiyor. Bizim mekanda da bir yaşlılık sayısında çok iyi bir katkı vardı Kadıköy'ün dönüşümü üzerinden. Ve burada şey diyor işte yani kendi mahallesinde açılan bu aslında... ...fiziki olarak hiçbir engeli olmuyor... ...yani erişilebilir mekanların... ...belli bir yaşın üstündeki insanlar için... ...nasıl girilmez... ...böyle korku dolu... E, ...mekanlar olmasından bahsediliyor ki... ...buralar kafeler... ...vesaire... Evet. E, yani ...dolayısıyla biraz da bu... ...tam da işte... ...o dengeyi yaşayan... E, ...ada nüfusu ve gelen arasındaki o dengeyi... ...düşünürken ki... ...herhalde ele alması gereken konulardan biri de bu... Yani tek odaklılıktan, tek e, gelir kaynağı olma, olma durumundan çıkartmak gerekiyor. O, o vurgu bence çok önemli. Yani sadece turizmden ve sadece e, mevcut binalara ek bir şey yapmaya çalışmak ya da üzerine inşaat yapılmamış yerlere inşaat yapmaya çalışmaktan değil. Yani çeşitlendirmek gerekiyor gelir kaynaklarını. E, o da üretim yapmaktan geçiyor gerçekten. Ee, üretiminde değişik şeyleri var aslında şehirde bir sürü çalışan beyaz yakalı genç insan adalara taşınıyor ve adalarda çalışıyor bu da bir üretim şekli illa Hı -hı. adalarda da olması gerekmiyor belki üretimin Hı -hı. belki işte bu tür e, şeyleri mekandan bağımsız üretimleri ...çıktılarının adaya nasıl döneceğini düşünmek gerekiyor. Bunları esnafın görmesi gerekiyor ve çok farklı tüketim ve yaşam şeylerin biçimlerinin yan yana var olmasını sağlayacak politikalar lazım değil mi? Yani yaşlının da gideceği, işte gencin de gideceği, bunların karşılaşabileceği. Yani bu tabii bir ticari bir perspektife takılıp kaldığınızda olmayabiliyor. Her zaman bir kamusal bir şey gerekiyor nasıl diyelim bir politika gerekiyor. Bu politikayı yani burada, kim yapacak evet, işte? Yani burada e, tam bu şey meselesinde yani adayı üret, farklı üretimin e, halleri meselesinde e, tamam kaçak kat çıkmayalım sit alanı güzel ama şimdi şöyle yeni bir çelişkiyle karşılaşıyoruz. Bu kadar hepimiz adaya gitmek <gülüyor> istiyoruz, adaya yaşamak istiyoruz ve onu o şekilde yeni yaşam alanı açmadığımızda bu seferde yani değerleri e, pahalılığı arttırmış oluyoruz. Ve gene bir şekilde bir kullanıcıya hapsetmiş oluyoruz. Belli bir gelir görüntü. Ama burada tam olarak mesela bunu vaka üzerinden devam edelim. Adada mevcuttaki atıl, boş duran, büyük ölçekli, işte kamu yapıları, hastaneler Neyse. vesaireler var. Hı. Buralar niçin kâr amacı, gütmeyen, konut e, ...kooperatifi gibi... Hı. ...düşünülmesin. İşte burada kamu Tabii. ihtiyacı Heybeli var. Tabi. adada sanatoryum var sanatoryum mesela. Sanatoryum neden işte... ...kullanım değerini öne çıkartan... ...mülkiyeti merkeze almayan bir... ...gerçekten adada yaşayıp üretmek Hı. isteyen insanların... E, ...barınabilecekleri... ...yaşayabilecekleri bir... ...konut alanına dönüşmesin ki oradaki Hı. insanlar... ...tam da bahsettiğimiz... ...bu evet. e, rant için... E, ...tüketim anlayışından başka bir... ...şeye kaymasın. Yani... Böyle çözümler bir yandan üretmek gerekiyor Milli ki. Milli emlak elindeki e, mülkler falan hepsi yıkılmak üzere olan, bakımsız böyle yerler. Yetimhali. Evet. Bir taraftan da böyle bir çelişki gerçekten. Bugün çelişkilerle dolu bir program yaptık. Bizim işimiz sanki. çelişki. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür. Evet. Mekanda adalet verelim. <gülüyor> Evet sevgili Yaşar Adananı'ya çok e, teşekkür ediyoruz. Mekanda Adalet Derneği'nin kurucularından ve direktörüydü. E, çok değerli işler yaptılar. Adaya e, taşınacağını e, duydum. Yok, e, <gülüyor> aman, yok <kesinlikle. gülüyor> Peki, zorla getiriyoruz. Ee, çok teşekkür ediyoruz ama mekanda adalet ve e, derneğinin yaptığı işleri de görmek isterseniz, bizim e, Facebook sayfamız Dünya Mirası Adalar, Twitter, Instagram'ımız var. Buradan paylaşacağız. Sevgili Yaşar da bize belki bu bilgileri yollar. Hı hı. E, haftaya görüşmek üzere diyoruz. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Adalar hepimizin. Adalar Hoşça kalın. hepimizin.